Radyo Tiyatrosu Bahçedeki Tuhaf Adam Yazan Jale Sancak Yöneten Kenan Işık Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan Sanatçılar Esen Ayşe Günşiray Semral Sema Çeyrekbaşı Sungur Mahir Günşiray Enver Civan Canova Arif Ayton Sert Adam Mürsel Yaylalı Dönüyoruz Evet Evet dönüyoruz Bunca yıl sonra Yeniden Sen istediğin için Bu şehre hiç alışamamıştım Hiç Altı yıl oldu tam altı yıl Az mı? Altı yıl Bitmek bilmeyen bir altı yıl Bitti işte dönüyoruz Üzgün gibisin Gitmek seni yaralıyor sanki Ne var beni orada bekleyen? Sadece anılar. Üzüntü verecek bir sürü anı. Doğrusu bu şehirde yaşamaktan memnundum ben. Biliyorum. O kadar çok söyledin ki. Herkeste bir İstanbul sevdası. Oysa burası can çekişen bir kent artık. O küçük kenti, o balkonlu evi çok özledim ben. Çok... Özlemesini ben de özledim ama... ...orada yaşadıklarımızı, olup bitenleri unutmamalısın. Unutulacak şeyler değil çünkü. gelene baksana. Hmm, görüyorum. Tanrı misafiri olmalı. Ne bu be? Derviş gibi saçı sakalı birbirine karışmış. Dur bakalım canım. Anlarız şimdi neyin nesiymiş. Merhaba. Afiyet olsun. Suyunuz var mıydı biraz? Ya erenler. Ne yapacaksın suyu? Yoracak ya. mısın yoksa? Ağır Tanrı misafiri ol. Tamam. Gel gel gel. Gel otur şöyle. Var suyumuz. İstersen bir bardak şarap iç. Yok şarap değil. Su istiyorum derirseniz. Hmm, Lafı mı olur? <gülüyor> Gel hadi. Sağ ol. Adını başla da. Adım Sungur. Benim Enver. Bu Benim da de Arif, <gülüyor> deli bozuk Arif. Ee ne duruyorsun aslanım? Balıkları çevirsene. Kızma abi. Kızma Canım, Sungur kardeşi bizim kısmet olan. Geliyoruz. Buralarda yenisin galiba. Evet, birkaç gün oldu geleli. Peki nereden gelip nereye gidersin birader? <gülüyor> Uzun hikaye. Kalacak yerin var mı? Bir derdin olmalı. Yo, yok. Yok biter. Hadi ye balıklarını. Soğutma. Şu az ilerideki evin... Hani girişinde aslan heykelleri var ya. Eee? İşte o evin bahçesinde kalıyorum. Nasılsa yaz. Ya. Demek o evin bahçesinde yatıyorsun. Kimsecikler yokmuş nasılsa. Yok ya. bittiler buradan. Çok oldu gidelim. Bizlerini bile kaybettikler. Sus de. hadi sus. Kes kevezini. Ya ne dedik abi? Uzat şişi şeyi. Yarılamışız ya. Yapraklardan bir döşek yaptım. Eee dervişlere de bölezi şey yakışır abi. Bırak da anlasın. Sen de her şeyi kızıyorsun be abi. Dedim e boş ki... laf öyleyse. Allah Allah. Tamam abi tamam tamam sus. Ee, ben gideyim. Gitme gitme otur. Konuğumsun bu gece. Hem şu bahçe işini anlasana. Kalacak bir yer arıyordum. Otele gitsem beş param yok. ...sonra bu bahçeyi görünce... Ee, ...ansızın bir başka bahçe belir gözümde. Başka bir bahçe mi? Ha. Evet. Çamların iğne yapraklarıyla örttüğü serin bir bahçe. Güneşi içine almayan... ...ama gene de doyulmaz güzellikte bir bahçe. Oo! Yandık vallahi. Ben kaçıyorum arkadaş. Dayanamam böyle hikayelere. Tadı kaçtı bu sofranın. <gülüyor> Nereye? Deli bozuk. Gidiyorum. Gidiyorum abi. Eyvallah. Sarmaz beni böyle muhabbetle. İyi. Sen bilirsin. Hadi bakalım yolun açık olsun. Yo sağ ol içmiyorum. Eee sonra? Çok zaman geçti. Çok. Gene de o bahçeyi bir türlü unutamadım. Nasılsa yaz. Evde terk edilmiş gibi kalırım burada dedim. Bir süre kalırım. Sonrası Allah kerim. Biliyor musun bir zamanlar o bahçenin içindeki evde yaşıyordum ben. Yoksa yoksa ben bilmeden sahi senin mi o ev? Hı -hı. Hem öyle sayılır hem de öyle değil. Bazen tuhaf bir bilmece hayat. Bak işte bunda haklısın. Ben de çözemedim birçok şeyi. O eski bahçeyi anlasana bana. Belli göründüğün gibi bir adam değilsin. Yani <gülüyor> seni gören meczup falan sanır ama... <gülüyor> Belki de kimse göründüğü gibi değildir. <gülüyor> Senin gibi mi? <gülüyor> Yoksa baştan karaya vurmuş bir filozof musun ha? Romanlarda olur ya, yaşadığı hayattan, ne bileyim yapaylıktan, hani ikiyüzlülükten sıkılıp. <gülüyor> Boşver, ne yapacaksın kim olduğumu bilip de. Hem insanın kendini anlatması kolay mı? Sen anlat desem, bu eski iskelede ne işin var desem. O da doğru ya. Gerçi ben de bilmiyorum ne işim var burada. Ya da biliyorum da. Aslına bakarsan Arif gibi yapmalı ya. Eski hikayeleri karıştırmamalı. Hı -hı. Gemiler yanaşmaz mı buraya? Hı, yanaşırdı. Artık yanaşmıyor. Öteki tarafa yeni bir iskele yaptılar. Güzel bir yer. Gezip dolaştığım yerler içinde gördüğüm en güzel yer burası. Güzeldir. İnsanın kanına işler. Ben de buralı değilim Aslen. Ama... Sevdalandım bir kez. Hem buraya hem de buralı bir kıza. Sonra evlendik. O kalış o kalış işte. Bense. Bense hiçbir yerde birkaç aydan fazla kalamadım. Takdir-i İlahi'yim. Eee gitmeli artık. Azıkla su için sağ ol. Onun gibi uyumadı. Bekle bekle bekle. Ben de geliyorum. Bu gece ben de o bahçede sabahlayacağım. <gülüyor> Nasıl istersen. Hem senin değil mi Hayır benim değil. Karımın. En az senin kadar yabancıyım artık oraya. Açtın mı bütün pencereleri hepsini açsaydın Ağır bir koku var içeride Açtım hepsini açtım Yılların kokusu bu Her yana sinmiş kimsesiz geçen Yılların kokusu E sen şu radyoyu açsana Bakalım nasıl kalkacağız bu işin altında Nasıl eski haline döndüreceğiz evi Pervazlar bile çürümüş Duvarlar es içinde Üzülme hallederiz Zamandan bol bir şeyimiz yok Her şey eskisi gibi olur Nasılsa buradayız artık eskisi gibi mi? Hiçbir şey eskisi gibi olamaz artık. Neden? Neden olmasın canım benim. Ah, ah sen eskisi gibi olabilir misin? Söylesene bana. Aman anne ne kadar da karamsarsın. Bak ben ne kadar mutluyum. Evimizdeyiz artık. Alıştığımız, bildiğimiz yerde. Hadi bırak artık kaygılanmayı. Peki, peki öyle olsun. Üf, tozdan geçilmiyor. Aynur ne kadar çok severdi bu şarkıyı. Sahi, hala burada mı acaba? Ya şu güzelim bahçeye ne demeli? Çitler kırılmış. Canım sundurma viraneye dönmüş. Anne, bahçedeki adamı gördün mü? Hangi? Şu... Şu tuhaf adam mı? Hani şu sakallı, üstü başı perişan. E, evet onu. Biliyor musun? Bahçede hani o senin o çok sevdiğin meşe vardır ya... ...onun altında yatıp kalkıyor. Biliyorum. Biliyor musun? Biliyorum. Onu kovacak mısın? Doğrusunu istersen kovacaktım. Çünkü çok korktum ilk. Ama ama sonra babanı gördüm yanımda. Demek biliyorsun. Birlikte uyuyorlardı. İki masum çocuk gibi. Birden ağlamak istedim ama uyanırlar diye kaçtım oradan. Neyse, neyse artık konuşmayalım bunu. Herhalde giderler. Yüzüne dikkat ettin mi? Bahçedeki adamı. Hayır etmedim. Niye edecekmişim? Başıboş terslerinim biri. Hiç dedi. Tanrım niye uzatıyorsun? Sanki tanıyorsun adamı. Belki de babamın arkadaşıdır. Kimse kim beni hiç ilgilendirmiyor. Şu küskünlüğü bitirsen artık. Esen esen kapat bu konuyu. Dünya kadar işim var zaten. Hem sen bahçeyi gözleyeceğine bana yardım etsene. Peki bir tane, peki. Şimdi kolları sıvıyorum. Sen merak etme. İçimde öyle bir sevinç var ki bütün şehri temizleyebilirim. İnan. <gülüyor> Çılgın. Keşke olabilsem. O adam bir serseri değil anne. Öyle biri değil o. Yüzündeki anlama dikkat ettin mi? Yüzündeki anlam mı? E sen geçmişi unutma. Lütfen unut. Anne bırak şu geçmişi. Bırak artık bırak. Hatırlamak istemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum. <gülüyor> Tanrım. İşte yeniden başladı. Yeniden. Nasıl dayanacağım bu? Be. Döndüler biliyor musun? Döndüler mi? Dün gördüm. Anakız sahilde tur atıyorlardı. Demek döndüler. Gidecek misin oraya? Gidecek miyim? Bank seninki geliyor. Onunca şeyden sonra gidebilirim. Ama. Bak, sataşayım deme adama. Hayır, tamam, tamam. Vay, Sungur Gel bakalım. Nerelerdeydin kaç gündür? O geçti ya buradan sonra üşütmüşüm. Ateşim çıktı biraz. Kalkamadım yerimden. Seninkiler gel gelmişler biliyor musun? Benimkiler mi? Rastlaşmadınız mı? Ama kızı salma salıma geziyorlardı sahipte. Rastlaştık. Hmm, Zaten ben de gideceğim. Gidecek misin nereye? Bilmem nereye olursa. Orada kalamam artık. E gel burada kal. Yok olmaz. Tam da gitmenin sırası. Kal da gözcülük et biraz. Ne yapıyorlar bakarsın da haber uçurursun Enver abimize. Hayatım boyunca kimseye gözcülük etmedim. Kimseyi gözlemedim ben. <gülüyor> Bu ne gurur, bu ne onur beraber? Bellerde yok mu? Sana var. onunla uğraşma dedim. Tuhaf olan ve selam. Tuhaf kes be, abi. kes. Ee, avukatı kesildin sen de bu adamın. Deli bozuk. Kanıma sıçratma başıma. Gene sevzekliğin sebzekliğin üstünde. Ayıp ediyorsun Ember kardeş. Bunca yıl arkadaşız. Bir zırdaliye satıyor musun hadi beni git yani? Git hadi. Tamam, tamam. Kimseye sattığım yok benim, saçmalama. Bana bak, elimden bir kaza çıkmadan git. Tamam, pekala. Anladık, gidiyor. Ne buldum bu herifte anlamıyorum. Gidiyorum işte. Mübarek olsun sana. Karımla da uğraşma anladın mı? Tamam tamam uğraşmam. Öyledir bu. Kıskandı seni. Neyimi kıskandı ki? Hem gideceğim ben. Bakın benim yüzümden darılmanızı istemem hiç. Kıskanç budalar. Ben hiç bilmem bu duyguyu. Herhalde şimdiye kadar hiçbir şeye sahip olmadığımdandır. Anlamadım. Kader belki de. Aman Allah'ım. Bu... Gözlerime inanamıyorum. Buraya geliyorum. Onca zaman sonra. E sen? Baba. Dayanamadım işte. Dayanamadım geldim. Çok merak ettim seni. Ya ben? Canım. Ya ben? Demek artık dargın değilsin babana. Şu berbat babana dargın değilsin öyle mi? Yok. Hiç darılmamıştım ki. Sana öyle gelmiş. Hiç darılmamıştım. Sadece sadece işte biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum kızım, biliyorum. Gel. Gel kucaklayayım seni. Sarılayım. Şarap kokuyorum ama çok özledim seni. Çok Keşke ben de böyle bir kavuşmayı yaşayabilseydim. Keşke annemi bulabilseydim. Ben baş başa bırakayım sizi. Konuşacaklarınız vardır. Şimdilik Allah'a emanet bahçenizi işgal ettiğim için siz de bağışlayın beni. Hoşçakalın. Siz miydiniz Buradan gideceğimi söylemeye geldim de Geleceğinizi biliyordum Nasıl da yorgun yüzü Yanılmamışım Gözleri yaşlı ağaçlar gibi kederli Sanki kendine kilitlenip kalmış Kaygılanmayın size bir zararım olmaz Birkaç güne kadar gideceğim Bir kez daha açıyorum kapıyı Bir kez daha hiç tanımadığım birine. İçeri gelsenize Niye gülüyor böyle Nasıl zehir zıkkın bir hayat yaşadığımı bilse, şehirler, evler, sokaklar istemiyor beni. Oradan oraya sürüklenip duruyorum. Hadi gelin içeri, annemle de tanışın. Annenizle mi? Hayatım benim için bir sürükleniş olduğunu bilse... Geçin, geçin. Çıkarmayın ayakkabınızı. Yok, ben gelmeyeyim. Yeni çay demlemiştin. Gelin hadi. Anne, bak bir konuğumuz var. Ee, ben rahatsız etmeyeyim sizi. Bırakın bunları. Geçin şöyle. Bir fincan çay getireyim. Üstüm başım da böyle... Ama kazanız çok güzel. Ya, ilk kez giyiyorum. Buraya geleceğim diye. Yıllar önce örülmüştü. Çayınızı getireyim de anlatırsınız. Hazır zaten. Annem de geliyor şimdi. Hadi anlatın. Bakalım şu kazan öyküsünü Beni içeri almaktan çekinmediniz Oysa insanlar Herkes bir değil ki Buyurun Teşekkür ederim Hem niçin çekinecekmişim Asıl dış görünüş insanları yanıltan Kimse kimsenin yüreğini bilemez Hoş geldiniz Hoş bulduk. Kızınız ısrar edince... Rica ederim. Oturun, oturun. Eviniz çok güzel. Yok canım. Her yanı dökülüyor. Her şey yıprandı. Eskiden de güzelliği. Ne kadar çok direndim buraya dönmemek için. Yıllarca kapalı kaldı. Hala alışamadım. Yabancı gibiyim. Anlıyorum sizi. Ben ise hep yabancı oldum. Gizli bir şey var çözemediğim... Çözemediğim bir şey... Hiçbir yerde barınamadım. Hayat tuhaf. Acı veren bir sürükleniş benim için. Eviniz, kiminiz kimseniz yok mu sizin? Hiç. Hiç evim olmadı benim. Oldu da sürekli değil. <gülüyor> ben lanetlenmiş biriyim. Yok canım, size öyle geliyordur. Herkesin sıkıntısı vardır. Biz de günün birinde kendi toprağımızda yabancı olduğumuzu fark ettik. Ağır şeyler yaşadık. Ama hepsi geçiyor işte. Başka biri daha çalmıştı kapımızı. Size hiç benzemiyordu. Nasıl da aldanıyor insan. Mesenciğim. Hani bunları konuşmayacaktık? Hani unutacaktık kızım? Uçarı biriydi. Hoş, neşeli, kibar. Oysa söylediği bütün şarkılar aldatıcıymış. Neyse. Çay koyayım size. Eviniz, bahçeniz, bu, bu oda... Çok eskiden kaldığım bir başka yeri hatırlatıyor bana. Sevip de sahip olamadığım bir başka yeri. Şaşırtıyorsunuz beni. Söyledikleriniz gerçekten tuhaf. Affedersiniz ama sizi gören... Biliyorum. Alıştım artık. Bir sokak serseri sanır değil mi? Galiba da öyleyim. Nereden geldiniz buraya? Niçin geldiniz? Bilmem ki nasıl anlatmalı. Çocukluğumdan beri böyle. Hep... Oradan oraya savrularak geçti hayatım. Ya kovuluyor ya da kaçıyorduk gittiğimiz yerlerden. O şehir senin, bu şehir benim. Peki ama neden? Kader. Babam bize açıklamadığı bir şey yüzünden korkular içindeydi. Durmadan gizleniyordu, durmadan kaçıyordu. Bense küçüktüm. Bu yüzden nedenini asla çözemiyordum. Garip. Hakikaten çok garip. Peki sonra ne oldu? Niye anlatıyorum bunları size bilmem. Galiba kendimi güvende hissettim yanınızda. Biz de çok acı çektik. Kızım bir kaptana aşık oldu. Sonu hüsranla biten bir aşk hikayesi yaşadı. Kaptan çekip gitti günün birinde. Kandırdı onu. Evet kandırdı beni. <gülüyor> Canım geldin mi? Az daha çaydanlıkta su kalmayacakmış. Buyurun çaylarınızı. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ ol kızım. Küçük bir yer burası. Her şey duyulur hemen. Hele çok sık olmayan bir şeyse. Tabii bütün şehir çalkalandı kaptan gidince. İnsanlar bize tavır aldılar. En yakın ahbaplarımız bile. Neyse bırakalım bunları. Niçin bırakacakmışız? Artık korkmuyorum. Acıyı da tükettim. Bitti artık. Ağır bir bunalım geçirdim ama bitti. Bu yüzden mi gittiniz buradan? Evet, bu yüzden. Gitmek de değil, adeta kaçtık. Güz bütün hüznüyle gelmişti. Bütün kasvetiyle. Oysa kaptanın yanındayken bütün mevsimler ilk yazdı benim için. E, kazağın öyküsünü anlatacaktınız? <gülüyor> Annem ördü bu kazağı. Sesini yitirdikten sonra. Ama öresine küskündüm ki bir türlü giyemedim işte. Sesini mi yitirmişti? Evet. Üzüntüden demişti doktor. Konuşamıyordu. Bütün gününü bahçede yün eğirerek, kazak örerek geçiriyordu. Öfkesini yün yumaklarından çıkarıyordu sanırım. Ama bu da yetmez oldu zamanla. O çok sevdiğimiz evden ayrılmak zorunda kalınca da, Neden bahsediyorsunuz anlayamadım. Geçmişten konuşuyoruz. Sahi adınız neydi? Sungur. Aa evet Sungur. Babası yüzünden Esen'cim yer yurt edinememişler. Sahi sonra ne oldu annenize? Bir gece gelip zorla götürdüler babamı. Ertesi gün döndüğündeyse feci bir şekilde dövülmüştü. Hemen gitmemiz gerektiğini söyleyip duruyordu. Annem önce direndi ama dinletemedi. Dinletemeyince de çekip gitti işte. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Boş yere evine ekmeğini bırakıp gitmez insan. Keşke ben de anlayabilseydim. Öyle çok kırılmıştım ki unutmak için yapmadığım şey kalmadı. Ben de öyleydim. Çok uğraştım unutayım diye. Bu yüzden kapıyı kimseye açmamaya karar vermiştim. Benim için de kolay olmadı. Gecelerim uykusuzdu hep. Gündüzlerse bir işkence. Yıllardır yollardayım, sokaklardayım. Bir türlü kurtulamadım, bir türlü bitiremedim. Onca küskünlüğe rağmen her yerde annemi aradım. Sonra da hayat tarzına dönüştü böyle yaşamak. Biliyor musunuz, aynı anneniz gibi ben de terk ettim kocamı. Madem bu kadar samimiyetle anlattınız, ben de gizlemeyeceğim. Belki de biliyorsunuzdur, Enver yanınızdaydı. Yok, inanın bir tek şey söylemedi bana. Nasılsa efendiliği tutmuş. Evlendiğimizde de öyleydi. Sonradan kindar, miskin, öfkeli biri olup çıktı. Düşman kesildi bana. Evim ve babamdan kalan gelirim eziyordu onu. İçkiye başladı. Ona çok baskı yaptın anne. Aslında kötü insan değildir. Hep babandan yana çıkarsın kızım. Onun da herkes gibi sevgiye ihtiyacı vardı. Çalışmıyordu. Aklı fikri içkideydi. Varsa yoksa o serseri balıkçılar... Zamanla geceleri de gelmez oldu. Belki de şefkatle yaklaşmalıydın. Söylemek kolay. Bana kim yardım edecekti? Bir yandan senin kırgınlıkların... ...bir yanda kasabalıların takındığı tavırın... ...bencillik değil mi bu? Peki peki geri alıyorum sözümü. Kızma canım. Kolay değildi biliyorum. Bir çay daha içer misin? Yok istemiyorum. Enseme bir ağrı girdi. En iyisi gidip uzanmak. Ben de gideyim. İnanır mısınız içimde ne zamandır duymadığım bir heyecan... ...bir kıpırtı var... İlk kez siz aldınız beni içeri. İlk kez size anlattım. Hafifledim birden. Yüreğimin kilidi çözüldü. Ne güzel. Siz kimine biliyordum. Döndüğümüzde biri çalacaktı kapımızı. Annem çürümüş sularla beslenen ağaçların gizli gizli içten içe kuruduklarını söylerdi. Sonra birdenbire devrilirlermiş. Niye söylediniz bunu? Enver abi de öyle Semra Hanım. Siz Esen'e bakmayın. Kalpsiz biri değilim ben. Çok yorulmuştum sadece. Hepsi bu. Ceplerinizdekiler nedir? O tıkır tıkır eden şeyler. <gülüyor> Onlar mı? Ee, şey meşe palamutları. Dün sabah topladım. Bakın çocukken oynardık hep. Neyse gideyim ben. Yarından sonra da bahçenizden ayrılacağım zaten. E, doğrusunu isterseniz ben söyleyeyim. Annem sizden çekinmiyor artık. Öyle ama çevre gene bir sürü şey uydurmaya hazırlanıyorlardır. Zaten adımız çıkmış. İyi ama bunda bizim suçumuz yok ki. İnsanları bilmez gibisin Esen. Durmadan gözleniyoruz. Farkında değil kızım? Anlıyorum. Haklısınız. Zaten sizin gibi iyi insanları güç durumda bırakmak istemem ben de. Hoşçakalın. <gülüyor> güle güle. Şey, e, Enver'e konuştuklarımızdan bahsetmezsiniz değil mi? Endişelenmeyin. Kesinlikle. Peki. İyi günler. Gitmeden önce bize haber verin. Niye öyle allak bullak yüzün? Bilmem ki. Birden pişman oldum. Onu içeri almakla iyi mi ettik acaba? Hala mı kuşkulanıyorsun? Görmüyor musun anne? Yorgun, acılı bir insan. Böyle birinden kötülük gelebilir mi? Güçlükle ayakta duruyor. Çok çekmiş. Hemen inanırsın. Bakalım doğru mu söylüyor? Ne malum? Madem inanmadın, sen niçin anlattın? Baban söylemiştir diye. Ama söylememiş. Babama da hiç güvenmedin. Oysa... Oysa ne? Yıllarca hırpaladı beni. Sense farkında bile değilsin. Hayır istemiyorum. Savunup durmamı yeter artık. Yeter. Yeter senin için. Senin uğruna yıpranan benim. Ona gelince her şeyi... Her zamanki gibi... Rahat. Umursamaz. Anne ben de bıktım. Şu evi gözyaşlarına boğma yine. Mutsuz etme beni. Sevincimi kursamda bırakma. Her şeye yeniden başlamak istiyorum. Yeniden. Başla öyleyse, başla. Ne yaparsan yap, ne halim varsa gör. Beni rahat bırak. Bırak yalnız rahat bırak beni. Karanlıkta göremiyorum da Gelin. Yıldızları seyrediyordum Dalmışım Yemek getirdim size Niye zahmet ettiniz Yemiştim bir şeyler Bugün iskelenin yanındaki çay bahçesinin demirlerini boyadım da Öyle mi ne iyi Üç beş kuruş kazandım işte Olsun Ev yemeği başkadır özlemişsinizdir diye düşündüm Ne kadar iyisiniz Yok canım Belki de değilimdir. Belki de çok kötüyüm. Annemi fena kızdırdım. Elinden böyle işler geliyor. Eh, ufak tefek şeyler. Böyle böyle karnımı doyuruyorum. Hala gitmeyi düşünüyor musun? Evet. Gitmeliyim. Bu şehri çok sevdim ama kalamam. Kalmam için... Niye sustun? Hiç. Sahi yüreğiniz iyileşti mi... Geçti mi kırgınlığınız? Geçti. Geçmek zorundaydı. Biliyor musun? Burdan uzaktayken günleri eğirip umutsuzluktan umutlar ördüm. Tıpkı annen gibi. Ne olursa olsun insan kapının yeniden çalınmasını bekliyor. Ya çalınmazsa? Çalınır. Mutlaka çalınır. Çare tükenmez. Ateş böceklerini görüyor musun? Ne hoş, değil mi? Niçin bıraktı sizi? Kim kaptan mı Budalanın tekiymiş Ben de çok toydum ama Evliymiş meğer Bütün denizciler gibi her limanda bir sevgili bulur Sonra da çabucak unuturmuş İğrenç doğrusu Ona yukarıdaki balkonlu odayı vermiştik Konuğumuz olmuştu Ev kahkahadan kırılıyordu Tanrım ne mutluydu Öyle güzelsiniz ki Az önce yıldızların güzelliğine şaşırıyordum Oysa siz... ...bağışlayın. Biraz ileri gittim galiba. Yok canım. Övgüler hoşuna gider insanın. Evet. Ama beni yanlış anlarsınız diye korktum. Korkma. Anlama. Ey yesene yemeğini. Buz gibi olacak. Peki. Siz de eşlik edin bana. Yo, ben gideceğim. Babamı görmeliyim. Annem bilmiyor tabii. İkisi de öyle acı çektiler ki... ...belki de artık onları... Neyse, neyse. Bunun için henüz erken. Eski iskeleye değil mi? Yemeğimi yedikten sonra ben de gelirim. Gel tabii. Babam çok seviyor seni. Herkese kolay kolay anlaşamaz. <gülüyor> ben de öyleyim. Yani hayli yabaniyimdir. Sungur, sonra bir şey söyleyeceğim ama aramızda sır olacak. Tabii, tabii ki. Siz istedikten sonra siz... Bana değer verdikten sonra, bu benim için bir onur sayılır. Hadi öyleyse, çabuk ye yemeğini de bir an önce gel. Hemen, şimdi. E gel, gel şu taşlarıma sınıfırağı. Beniz ne kadar sakin bu gece. Hı hı. Ben gitsem iyi olacak baba. Annem merak etmiştir. Niye? Buraya geldiğini söylemedin mi? Söylemedim. Henüz hazır değil. Belki de haklı. Alkolik bir baba. Böyle söyleme. Demin de anlattım ya. Boğuluyordum. Hiçbir işe yaramıyordum çünkü. Annenin her şeyi vardı. Parası, güvencesi, güzelliği... Bense her şeyiyle üstündü benden Ama seviyordu seni Giderek sevmeyecekti Hiçbir şeyim yoktu Allah kahretsin Hiçbir şeyim Konuştuk ya bunları üzülme artık Beni küçümsüyordu içten içe Yanılıyorsun sabahlara kadar pencerelerde beklerdi seni <gülüyor> Niçin Gelir gelmez hakaret etsin diye Hayır kaygılandığı için Ne kadar gururlu olduğunu bilmez misin Duygularını belli etmez hiç Bilmez olur muyum Hiçbir şeyim yoktu ama ben de gururluydum. Sungur'a ne kadar da benziyordum. Ha sahi buraya gelecekti ne oldu acaba? İyi bir adam o. Tuhaf ama iyi bir adam. <gülüyor> evet bahçemizdeki tuhaf adam. <gülüyor> Hayatın bilge kıldığı insanlardan. Üstelik saf, çocuksu. <gülüyor> Neyse ben gidiyorum. Yarın yine uğrarım. Dediklerimi bir düşün. Olur düşünürüm. Dur dur dur ben de geleyim seninle. Şimdi yollar sarhoş doludur. Yok canım giderim ben. Çocuk muyum? Olmaz kıyamam sana. Bahçenin önüne kadar eşlik ederim. Pekala. Yoksa benimle görünmekten çekiniyor musun? Tıpkı annen gibi. Aa, babacım naneler. Öyle olsa yanına gelir miyim? Arayıp sorar mıyım? Hadi gel koluna gireyim. Hayır hiçbir şeyden utanmıyorum. Asıl bu kasaba utansın. Haksız yere öyle eziyet ettiler ki bana. Asıl onlar utanmalı Het klopt. Wat een puzzel. Wauw. Alhoewel. Wat is er aan de hand? Wat is er de hand? Wat is er de hand? Wat Allah! er de hand? Wat is er de hand? Wat is er de hand? Wat is Pecerelere düşüştü bu? herkes. Rezil olduk. Rezil olduk. Nasıl susturmalı bu sarhoşun? <gülüyor> Sayın Şemrallah Hanım. Çıksana ya dışarı. Çıkın be. Çıkın. Ev erkek almaya bayılırsınız diye bir tam sizin işiniz. Bayılacağım. Kaptanım benim. Hayatlar. Dönmeyecektik buraya. Hiç dönmeyecektik. Çıkın be. Perdenin arkasından mı? <gülüyor> Helal olsun. Tamam size göre göre. <gülüyor> Enver'in işi olmalı bu. Esen. Esen neredesin Esen? Hep benim yüzümden. <gülüyor> Şimdi çıldıracağım. Helal olsun. Yoksa, yoksa çıkıp kovalasam mı şunu? Hep benim yüzümden. Ulan benim işler be. Şunlu. Çıksana lan oradan. Karanlığa mı büreniyorsun yani? Çık. Bu sesler de ne? Birileri var bizim bahçede biri bağırıyor. Şşş dur bakayım dinleyelim. Yersin be. Bu benim namussuzluk ulan. Arif'in Acaba Sungur'la mı? Vay Memlum. adi vay çekemedi oğlanı. Ben şimdi gösteririm ona. Baba baba, dur tamam, ne dur, olur. bir dakika bırak beni. Dur beni bekle. Dur. Hey! ik hoop het. it. het Jansen? Hoe Baba, jij bent er dan. Raschel, er dan. Ik ben er dan. Ik ben er dan. Ik ben ben er dan. Ik ben er ben er dan. Ik ben er dan. Ik ben Tarafıma inecek. Annem. asıl annen ne yaptı? Kahrolmuştur. Gidip hemen bakayım ona. Bak kızım bak git hemen bak. Keşke gitseydim. Durmasaydım keşke. Biliyorum hep hep benim yüzümden. Gel. Gel oturalım şöyle. Salak. Nasıl da kaçtı. Meğer içi kötüymüş. Oturdular oraya hiçbir şey olmamış gibi. Oysa yeniden başlıyor. Aynı o günlerdeki gibi aynı. Demek. Demek Esen de... Gizli gizli babasına gidiyormuş Allah'ım ne kadar yalnızım Ne kadar yalnızım Anne. Anne, kus me niet. hala? kus me niet. Mam, kus me niet. Mam, kus me niet. Mam, kus me niet. Mam, kus me niet. Mam, kus me niet. dit, kus me niet. Mam, kus me niet. Mam, kus me me Sana karışabilir miyim? Engelleyebilir miyim sen? Bak yine kinayeli konuşuyorsun. Ne yapalım özledin babamı. Ne olursa olsun onu seviyorum. Bana kalan hep sıkıntı çekme. Değil. O da çok üzgün. O da çok hırpalanmış. İskelelerde yatıp kalkan bir sarhoşun. Anne çok acımasızsın. Hayır gerçekçiğim. Ama böyle olması hoşuma gitmiyor. İçim yanıyor. Öyleyse... Öyleyse hala... Peki peki vazgeçtim Bakma kötü kötü Sungur da gidiyor Bu kaçıncı her gün gidiyor güya Bir yere gideceği yok ona Kedi yavrularıyla karıştırma onu Esen Çocukken bahçeden getirdiğin kedi yavrularıyla Arif ferlik ferlik kaçıyormuş babamdan O da kedi yavruları kadar bakıma muhtaç Kör kütük sarhoştu iğrenç Sersem Küçük düşürdü bizi rezil etti Hala başkaları için mi yaşayacağız? Başkaları için değil ama onur için yaşar insan. Onursuz olduğumuzu kim söyledi? Tam tersini. Kimse benim kadar koruyamaz onurunu. İki gündür hiç durmadı. Nasıl yaz bu? Yaz bitiyor yavaş yavaş. Evet. Her güzel şey gibi çabucak geçip gidiyor. Barıştık değil mi? <gülüyor> Canım. Barıştık değil mi? <gülüyor> Kedi yavruları içinde kavga ederdim benimle. Sahi. Bu yağmurda ne yaptı acaba? Kim? Sungur Alışkındır o Anne o da bir insan demirden değil ya Ağaçlara bak neredeyse devrilecekler Kış da böyle geçecek Bu odaya kapanacağız ikimiz Sessiz sakin Tek düze günler geçireceğiz İstemez misin Babam Hiç değilse arada bir Belki içkiyi de bırakır İnan bırakır Ara sıra da olsa buraya gelse Delirdin mi bitti o hikaye Buraya buraya gelecekmiş. Yok <Gülüyor> Yo, olmaz öyle şey. Neden? Neden olmasın? Aa, biri geldi. Ben bakarım. Devlet hastanesinden geliyorum Bey doktor Ahmet Bey orada. Hastanede, hastanede. Babanız ayağa eğitim düşmüş, iskireymiş galiba. Başın kayar, kayar. Baba, babam, aman tanrım. Şimdi an... hastanede doktor sizi çağırıyor. Hemen gelmelisiniz. Üstüme bir şey alayım da bekleyin geliyorum. Hemen geliyorum. Doktor Zekiye Aşık. Doktor Zekiye Aşık. Poliklinikte bekleniyorsunuz. Şükürler olsun kendine geldi. Evet Esen Hanım. şansı haber gitmiş. Ama henüz sonuçların ne olacağını bilmiyoruz. Yani tümüyle iyileşmeyecek mi? Kafatasında bir çatlak var. Fakat beyin fazlaca hasar görmemiş Allah'tan. Gene de uzun bir süre yatması lazım. Bir bebek kadar bakıma muhtaç. Anlıyorum. Sizi zor günler bekliyor. Çok iyi bakılması lazım. Sizden başka kimsesi yok sanırım. Yok. Bütün hikayeyi biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> Buralı olup da bilmeyen var mı desenize. Bence kimseyi fazla umursamayın. Bırakmayın onu. Olan olmuş, biten bitmiş. Asıl iş annemi razı etmek. Enver Bey'i bir süre daha burada alakoyacağız. Epey sürer iyileşmesi. Sonrası size kalıyor. Peki. Bir şeyler yapacağım artık. Say, her gün gelebilirim değil mi? Tabii. Ne zaman istersiniz. Hem bu iyileşmesine yardımcı olur. Annenizi de getirin Doktor sağ olun Rica ederim sadece gerekeni yaptım Akşamüstü tekrar uğrarım Şimdilik Hı -hı. hoşça hoşçakalın Henüz sonuç belli aşık. değilmiş Ya sarsak olursa Ya iyileşmezse Bebek gibi bakmalıymışız Nasıl Nasıl Ah anne ah. Şu inadı bıraksan. Ama ameliyatın iyi geçtiğini söylemedi mi? Esen. Aa Sungur. Burada mıydın? İçeri bırakmadılar. Herhalde kıyafetimden. Sizi bekleyeyim dedim. İyi yapmışsın. Gördünüz mü onu? Nasıl şimdi? Henüz ayıldı. Ama pek kendinde değil. İyileşecek miymiş? Ne dedi doktor? Kesin konuşmadı. Epey zaman alırmış düzelmesi. Hem... Eski haline dönebilecek mi meçhur? Umutsuz olmayın. Bence iyileşir. İnşallah. Elindeki o torba da ne? Giysilerim, birkaç öteberim falan. Gidiyorum artık. Gidiyor musun? Evet. Biraz sonra bu küçük güzel kasabayı geride bırakacağım. Belki bir başka yerde, bir başka kasabada. Gerçi burada yaşadıklarımı hiçbir yerde yaşamadım. Ama bunun sonu yok ki. Nereye kadar? Bilmiyorum. Bence kalmalısın. Boş yere inanıyorsun lanetli olduğunu. Bak bir iş buluruz sana. Sonra balkonlu odayı da sana veririz. Az bir kirayla canım. <gülüyor> ne güzel olurdu. Hayal etmesi bile eşsiz. Ama anneniz... ...etraftakiler tabii haklılar da... Boş ver şimdi onları. Yeter ki sen karar ver. Hem babamın da yakın bir dosta ihtiyacı olacak. Sağ olun. Biliyorum bunları... ...bunları... ...bana acıdığınız için söylüyorsunuz. Açımak mı? Katiyen. Sadece kalmanı istiyorum. Gerçekten istiyorum. İyi ama neden? Kilitleri açman için. Hepimiz açabiliriz aslında. Ne yazık. Ben açamıyorum işte. Belki annemi bulsaydım. Ama onu aramayı sürdürmeliyim. Kim bilir umulmadık bir yerde... ...izini bulabilirim belki bir gün. Umarım bulursun Sungur. Anlaşılıyor ki... ...kalmayacaksın. Peki hala. Hoşçakalın. Bana öyle iyi davrandınız ki ilk kez burada dostlarım oldu. Sanırım unutmayacağım. Hoşçakalın. Güle güle Sungur. Hoşçakalın. Güle güle. Ha bir gün yine yolun düşerse bize uğra. Keşke sana engel olmak için ne yapmam gerektiğini bile bileseydim. Keşke bile bileseydim. Baba şu gelene bak. Elinde çiçeklerle. Ha. Arif değil mi o? Deli işte. Ne yapsa yeri. Vay be. Kocay Emre abi. Geçmiş olsun Emre abi. Ellerine öpü. Hadi. Deli bozuk sende. Dayanamadım işte abi. Bir halt ettik. Ne yaparsın? Tamam iyi gel. Geç otur şöyle. Sağ ol. Ne o? Süngün düşmüş bakıyorum. Şey. Kaçmasaydın gebertecektim seni. Aklıydın abi. Sarhoştum be abi. Çok Hadi sarhoştum. İçki vız gelir sana. Yılların ay yaşı. Kar oldun vallahi, Bir deliliktir oldu bir kere işte. Korktum birden. Ne yapayım? Korktum abi. Sunga aramıza girecekti. Kıskandım onu çocuklar gibi <gülüyor> Aferin sana. Özürü kabahatinden büyük. Tek dostum sensin abi biliyoruz. Söyletme beni artık. Bizim gibi kimsesizler... ...sevgilidir, paylaşmanıdır bilemedik ki bir türlü. Anlat bakalım anlat. Bırak şimdi duygu sömürüsünü hadi. İnan samimiyim abi. Kendi kendimi yediğim günlerce. Tadı kaçtı her şeyim. Kimsesizlik fena veren ver abi. E niye bulaştın öyleyse sungura? O da senin gibi benim gibi garip bir adam. Deliliğimden mi abi. Yalnızlığımdan ne halt ettiğimi biliyor muydum ki ben? E. Ama... ...şimdi barıştık artık değil mi? E barışmayıp da ne yapacağız? İyileştiğini duyunca... Duramadım vallahi. Kafamı da kırsa gideceğim dedim, geldim işte. İyi hadi barışalım bakalım, seninle mi uğraşalım? Allah sağ olsun, öpeyim abi. İyisin değil mi? İyiyim abi de. Sen de aslanlar gibisin maşallah. E sen kızımız da iyi bakıyor anne, baksana de, anne. Hayat mı rolleri değiştik. Şimdi de ben onun çocuğu oldum. <gülüyor> belli, belli, belli. Ne zaman çıkacaksın aslan eden abi? Birkaç güne kalmaz çıkar. Sahi mi? Yalnız iskere faslı bitti artık. İçki de yok. Tabii canım, tabii canım. Gördün mü? Kurt koca ince... Öyle deme kızın haklı abi. Çok yıprattık kendimizi. Çok. Yıllar boş aktı gitti. Keşke bana da bir karışan olsa da. Değil mi? Sen de mi tövbekar olacaksın yoksa? Olurdum valla olmasına. Kimsem yok ki benim abi. O kadar da değil canım. Öyle daha. Sana da küçük bir yer buluruz. Girer oturursun. Eyvallah Ömer abi. Ne kadar Halime yok? de söylerim. Verir sana sandalı balığa falan çıkarsın. Hay sağ olasın. Karıs tabii hayat tabi devam edet, Oğlum, hayat devam ediyor. İpleri bırakmayacaksın. Yaşamak güzel. Bir kere geliyoruz dünyaya. Öyle de abi ne bileyim. Ben ben ben doğuştan şanssızım be. Anam ölmüş be. Babam çekip gitmiş bir kere. Unut şimdi bunları. Olan olmuş. Nasıl Şimdiden sonraya bak. Silkin. Her şeyin bir çaresi var. Oo baba bu ne değişiklik böyle? Senden bunları duymak ne kadar güzel. Ölmedim ya yaşıyorum ya. Artık gerisi vız gelir. Son şansın bu Esen. Biliyorum son şansın. Kaçırılır mı böyle fırsat? Kaçırılmaz babacığım. Hakikaten kaçırılmaz. Girelim mi içeriye? İyi. Üşüyeceksin hava serinledi. Girelim. Esen. Annen sahiden akıllı mı dedi? Ne dersin? Yoksa... Affetti tabii. Affetmese evi alır mıydı? Sanki bu kaza iyi oldu. Bazen böyle şeyler ders oluyor insanı. Değerini anlıyorsun sevdiklerinin. Öyle babacığım. Öyle ama keşke bunlara gerek kalmasaydı. İnsan zayıf bir yaratık. İyi bilirken nedense kötüyü seçiyor hep. Biraz bahçeyle uğraşmalı. Eski haline döndürmeli. Herkese parmak ısırtırdı güzelliği. Hem annenin de hoşuna gider. Gider ya, çok sevinir. <gülüyor> Kendime emekliye ayrılmış gibi hissediyorum. Olsun ama hayatın bu yanı da güzel. Biliyor musun, en büyük güç sevgi. İnsanı güzele dönüştüren, güzele dönüştüren bir şey var sevgide. Doğru. Dönüştüren, değiştiren bir şey sevgi. Esen, Esen gelmiyor musunuz artık? Yemek hazır. Geliyoruz anne, felsefeye daldık birden. Bırakın felsefeyi de gelin balıklar Tazeymişler. Ne o parmaklarımızı mı yiyeceğiz? <gülüyor> Sıra gelirse yersiniz hadi bakalım aa, aa Ne oldu? Aa Görmüyor musunuz? Aa evet Yabancı birine benzemiyor Sungur Sungur değil mi o? Sungur Sahi Sungur mu? Sungur? Aa o tabi İşte geliyor İki yana sallanarak yürüyüşünden belli değil mi? Hakikaten o Hay deli çocuk Bahçemizdeki tuhaf adam geri döndü. Anne görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Nasılsa yüzü değişmedi. Kızmadı demek ki. Sevmiş olmalı Sungur'u. Hoş geldin Sungur. Hoş bulduk Semra Hanım. İyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar ve yeniden merhaba. Merhaba. Sizlere burada bulamayacağımdan korkmuştum. Enver abi seni böyle ayakta görmek ne güzel. Her şeyin yoluna girmesi... Ne güzel. Sağolsun, sağol. Ne iyi ettin de geldin. Özlemişiz seni. Kendimi eve dönmüş gibi hissediyorum. Hani bana balkonlu odadan söz etmiştiniz ya. Hani az bir kirayla. Tabii unutmadım. Balkonlu oda senin. Zaten ne zamandır insan sıcaklığı istiyordu. Orayı seveceksin. Dünyanın en güzel odasıdır. Evet. Evet, öyle olduğuna inanıyorum. Ama asıl güzel olan sizlerden taşan sevgi. Bunun için Yalnız unutmayın sevgi yenmez. Benim fena halde karnım acıktı dayanamayacağım. Hadi şimdi doğru içeri. Bunları tok karnına konuşuruz ha, olmaz mı? <gülüyor> hadi bakalım. Hadi. <gülüyor> Bahçedeki tuhaf adam adlı oyunumuzu dinlediniz.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 Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşçakalın.